Şimdi davet sırasında bize gönderilen bir metin vardı, sağolsunlar. Hani bazı soruları çıkarmış arkadaşlar. O sorular da Cem gayet güzel bir yandan konuya yaklaştı. Hani felsefe öldü mü, bilim karşısında geriledi mi? Biraz ne olacak bu felsefenin hali gibi? <gülüyor> Şeydi. Hani ben kendim biraz alındım yani bu kadar felsefe <gülüyor> olmak durumundayız diye ama e şu da aklıma geldi önce, Ege Üniversitesi'ndeki arkadaşları da tanıyorum, onlar siyaset felsefesine çok daha meraklılar falan, söyleyeyim. Acaba hani bunun arkasında ya teknolojinin hakimiyeti de artıyor, işte kapitalizm de o sınırsız bir şekilde genişliyor. acaba böyle kaygılardan mı var kafalarına da soruyorlar diye. Sonra da anladığım kadarıyla, çok daha fazla hakikaten bilim felsefe ilişkisi, o bir soruyormuş. Ee, benim tabi çok net bir hani, cevabım da olmayacak yani ne olacak bu felsefenin aile ama e, elinden geldiğince belli alanlardaki gelişmelerin, bilgilerin, belli alt dallarındaki gelişmelerin son 20-30 yılda felsefeye nasıl etki ettiği ile ilgili bir konuşma yapmaya çalışacağım. Bir de gene Cem Bey benim da çok güzel bir malzeme de sağlamış oldum. Kendisi dedi ki yani alanlar o kadar hızlı ilerliyor, o kadar genişliyor ki benim bir alanda bir uzmanlık sahip olmak hakikaten çok zor. O yüzden ben mesela doğa bilimleriyle ilgili hiçbir konuya girmeyeceğim mesela. Yani fizikti, kimya, biyolojiydi yani eskiden fizik, kimya belki makalesi okuyunca hani 30-40 yıl önce bilmiyorum belki anlıyor ama şu anda ben arası dergilere bakıyorum, başlıklarını bile anlamıyorum yani neyi tartışıyorlar. çok farklı noktaya gelmiş o ee, Peki neyle ilgili konuşacaksınız diyeceksiniz. Ben daha çok mantıkla ilgili bir kişi, mantık çalışıyorum, biraz da en azından onu okuruyum diyeyim, yani oradaki makaleleri hala anlayabiliyorum yani, çalışanlaşımları. <gülüyor> biraz geçmiş dönemde dil bilim çalıştım, <gülüyor> üretici grammerle ilgili, en azından okudum yani, ne yaptılar, nasıl yapıyorlar o işi diye, biraz da matematik bir var hani en azından. Genelde şu an en son araştırmaları anlamak da hakikaten çok zorlaştı, yani matematikler gerçekten ne yapıyor? Yani kendileri bilir diyelim Allah <gülüyor> dediğim gibi. Bilmiyorlar mı ya? Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. <yani. gülüyor> Onların diyor olabilirler ya. Yani. Onlar uzmanlık ama biraz en azından genel seylini gelişmeleri izleyemiyorum. Ama bu da çok zdir yani onda söyleyeyim yani. Orada bazı çok öne çıkan sonuçlardan kısaca bahsedeceğim. Onların perspily etkisini biraz daha aktarmaya çalışacağım. İşte ama tabi komya mantık, matematik, dil, bilim gibi alanlarda 20. yüzyılda özellikle meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmelerin felsefeye son zamanlarda tepkisi açısından bakacağım ama e, konuya bir rizgah yapmak durumundayım. Onun için de maalesef felsefe hiçbir zaman e, tarihi olmadan konuşulamıyor. E, Başa gelip döneceğim yani. E, bizim üstadımız, ilk öğretmenimiz Aristoteles'e <gülüyor> Biraz böyle bir tarih turu attıktan sonra 20. yüzyıda gelmeye çalışacağım. Çok fazla sizi sıkmazsam inşallah. Ee, konu, tabi bilim ve felsefe ilişkisi olduğunda hakikaten Aristoteles'e hemen her konuda olduğu gibi bakmamakta mümkün değil. Burada felsefeci olanlar vardır, olmayanlar vardı ama hemen herkes Aristoteles'i tanır. Aristoteles'in sizi bugün organ olarak aldığımız, değil mi? bir dizi kitabı vardır, onları belki duymuştur. Aristoteles mantığı da bizim anladığımız anlamda bir disiplin olarak kurucusu. Onun içinde bir dizi kitap yazıyor. İlk başta biliyorsunuz meşhur kategorilerini yazıyor, orada terimler ve terimler mantığı ile ilgili bir şeyler anlatıyor. Sonra Perihermenyası yazıyor, önerme üzerinden yine çeviriyoruz, yorum üzerinden Biraz önermeler nasıl çıkıyor, onu anlatıyor. Onlarla ilgili çok ciddi bir araştırma yapıyor ve bu kitapların sonucunda en azından bizim yani kendisinin sayesinde nasıl bir şey. Efendim hangi çıkartılıkları geçerli, Arsateles'in tabiriyle hangi şey söylendiğinde, hangi şeyinde söylerdesin, icap eder şeylere, sorulara bir cevabımız oluyor. Sonra Arsateles, e, havalı da, öyle sayıyorum da, e, akademik olarak şeyler tartışmalı, hangisini önce, hangisini sonra yazdı, hangi bölümün önce, hangi bölümün sonra yazdı. Yani Sayarken böyle sayarsın, bu bunu, bu okudukken de böyle okuduğunuzda izlem. Bu da tarihse ayrı bir tartışma ama girmeyelim. İkinci analitiklere geliyoruz, ikinci çözüm demelere. Bir bakım Aristoteles diyor ki, mantığım diyor, ilk ve asli kullanımı, apodex ise, burhan diye de çeviriyorum. Bilimsel bilgi diye de çeviriyoruz. Tanıklama falan da diyorlar. Yani çevirisi konusunda da ayrı bir tartışmalar var. Ama bilimsel bilgi diyelim. Bilimsel bilgi üretmektir, bilimsel bilgi ortaya koymaktır, diyor. O <gülüyor> kitabında böyle bir bilgi nasıl olanaklıdır ile ilgili bir tartışma üretiyor. E, tartışmanın önemli bir kısmı e, ön cümleye olarak tanıyor. Yani bilimsel bir bilginin ön de bilimsel olmak durumundadır. E, fakat onlar da eğer bir kanıtlama sonucunda bir ...mantıksal çıkarım sonucunda ortaya konulmaları da gerekliyorsa bir döngüsellik ya da sonsuz geriye gidiş gibi problemler ortaya çıkar. Biz bunu nasıl çözeceğiz derken bildiğimiz gibi Aristoteles konuyu şeye bağlıyor. Diyor ki aslında sadece bu mahkeme üzerinden bilgi diye bir şey yok. Birazdan dolayısıyla akli bir bilgide diyebileceğimiz şey, bir bilgi var. Biz hani daha görüsel, daha akli bir şekilde bazı ölçüleri biliriz. Dolayısız yoluyla biliriz sanki daha söylersek. Bunlar biraz daha tanım gibi şeyler. Hani bir nesnenin kendi içinde tutunluğu tanım gibi şeyler. Ama onların statüsüyle ilgili de biz aramızda çok tartışılır. Yani orada kastettiği sadece bir kesim gibi bir şey miydi? Yoksa her bir alanda ilgili ayrı bir tanımı kastediyordu? Falan bilen. Çünkü şey de biliyoruz. Aslında pres takmış hemen her birine ilgili bir giriş kitabını yazmış. Hani Meteorolojiyle ilgili yazmış, zoolojiyle ilgili yazmış. Hepsinde de bir takım böyle kesin öncüler var. Dolayısıyla bilimsel bilgi... Kesin öncümlerden hareket eden ve geçerli çıkarımlarla ortaya konulan bilgi, sonuç sonuçta elde ettiğimiz bilgimiz bilimsel bilgi diyoruz. Bu bir kenarda dursun. Sonra Arsut şunu da söylüyor ama diyor, her zaman diyor her konu böyle bilimsel olarak yapmadan ama öyle sorular ve konular vardır ki oradaki öncümler diyor, muhtemeldir, kesinlik yoktur. Onlarla ilgili de mantığın bir kullanımı vardır. Buna mantığın diyalektik kullanımı diyor. Aristoteles'in kendi bir diyalektik kullanımıdır. Bir şey var mı var diyor. Topikler aldı kitabında anlatıyor. Diyalektik konular, sorunlar nasıl ortaya çıkar? Mantık, diyalektik amaçlı nasıl kullanılmalıdır? Şimdi akademik bir tartışma nasıl yürütülmelidir? Yani ben karşıdaki matematik üzere yapmamalıyım gerçekten. En iyi bir şekilde onun sorusunu ya da kanıtlamasını ifade ettiğim gibi. Yani. Akademik terbiye yani edecek diye diyor. Konular içer. Çok güzel harika bir kitap yani. yazıyor. Onun başında da örnekler veriyor Diyor ki asıl bu diyelik tartışma konulara yani önemsizliğinden değil yani bilim karar veremediği için. Orada da Cem Hocaya teşekkür borçluyum. Hani o ayrımı da yapmış oldu. Yani öyle konular var ki Kesin böyle belli bir birbirinde de yakın bir karara bağlayamıyorsunuz. Çok fazla faktör var, çok fazla belirsizlik var. Bilimin belki eline düşemeyeceği bazı konular falan da var. Ama orada bir sorun ortaya çıkıyor. O sorun bizim için çok önemli. Kayıtsızda kalamıyoruz. Mecburen tartışmak durumunda kalıyoruz. Kendisi de örnekler veriyor. Diyor ki, bilimlik tartışma konuları genellikle... Hatır sayılır diyor bir felsefecine, bir düşünürüm de diyebilirsiniz. Bunları kılavu felsefeci de demeyelim. Genel kanıta ters bir önerme öne sürmesiyle başlar diyor. Böyle enteresan bir ifadesi var. Genellikle de diyor bunlar bir soru biçiminde ifade edilir. O soruya bir cevap olarak bir nezarete sürersiniz. Yani şöyle bir şey kastediyorum. Mesela evimin bir başlangıcı var mı? Mesela. Evrenin bir sonu var mı? ile ilgili mesela 100 yıldır bu insanlar böyle şeyleri tartışmışlar. Ben bu örnekler falan da yazmıştım. Hani yani, illa Aristotelesin verdiği örneklerden bahsetmiyorum. Yani mesela bir nesneyi bir arada tutan, ona bütünlüğünü bireyselliğini kazandıran bir çıplak taşıyıcı diyoruz. Bey farklıları var mıdır yok mudur? Olmadığı halde mesela bir nesne kullanabilecek mi? Mesela bu herhangi bir bilim bunu alıp da böyle incelemiyor. Bütün bilimlerden biri topluyorsunuz. Felsefi tarihin neredeyse şöyle bir tekrar konuşturuyorsunuz, oturup mesela böyle bir soruyla uğraşıyorsunuz. Bilim bilim olmayan nasıl ayrılır da böyle bir soru. Yani bilimin kendisi buna cevap varamıyor. Yani bilimsel olan bilimsel olmayan nasıl ayrılır, nasıl demarke edilir? Evet. Hangi ölçükler verir? Ha Birisi kalkıyor diyor ki bu böyle yapılır ya da benim tezim budur diyor, bu bir tartışma başlatıyor. Belki Tanrı'nın bir ispatı verilebilir mi, verilemez mi de böyle bir tartışma konusu. Hani yıllar boyunca yapılmış, biz şu çok fazla ilgilenmiyoruz değil mi? Bunların niçin özellikle söylüyorum? Önemsiz olduklarından değil. Yani fark ederseniz, hani bizim kendimizi bu dünyada konumlandırmamız, kendimizi anlamamız, nasıl bir düzene göre yaşayacağız, nasıl, neler önem vereceğiz gibi konularda son derece hayati sorular aslında. O tartışmalarda da, o diğer tartışmalarda da, hani nasıl diyelim, Akademideki durum nasıl ortaya çıkarsa, yani tartışma ne tarafa doğru yatarsa akademi de belki toplum da ona göre şekilde alıyor. Yani öyle yani çok masum da değil yani bu tartışmalar. Yani siz kalkıp akademinin ekseni çoğunluğunun, ya Tanrı'nın bir ispatı var kardeşim, tabii bakın işte bu ontolojik ispat ne kadar geçerli falan dediği bir dönemde, yok arkadaş bundan hiçbir geçerli yok, burada nasıl bir sınabıcısı daha önce böyle geçerli demişiz dediği bir dönem dönemde, Aynı şekilde yaşayamıyorsunuz yani. Bu açık mı yani bilemiyorum Hani önemsizliğinden değil, gayet önemli konular tartışılıyor. Fakat bilimle hemen böyle karara bağlayamıyoruz, dışlayamıyoruz. Aristoteles tabi sadece bunu söylemekle kalmıyor, biliyoruz aynı zamanda hani metafizin de yazdı, metafizika diye bir sonra böyle adlandırılmışız. Önerdiği, bazı konuların ele alınmasıyla ilgili önerdiği bir yöntem de var, öyle diyelim, yani felsefi bir yöntem de var. Hem bilimlerle ilgili hem de gerekliyle ilgili. Ve bu metatesiksel bir yöntem işte. Ne demek bu? Aristoteles Şuh da söylüyor. İşe hakikaten dilin çözümlenmesinden başlıyor. Aynı yani kategorilerde olduğu gibi. Dille ilgili birtakım tespitler yapıyor. Fakat sonra o tespitlerden hareketle çok hızlı bir şekilde Varlıkla ilgili teslimlere ve konuşmaya geçiyor. Nasıl bir şey bu? Mesela diyor ki, biz diyor terimleri işte meşhur o kategorilerde sınıflandırırız diyor. Öyle terimler vardır ki bunlar diğerlerinden daha farklıdır, nedir bunlar? Mesela özel adlar. Bu özel adlar kendileri, tüm yüklemler kendileri atfedilebilse de kendileri başka terimlere atfedilemeyen terimler yapıyor. Bu gayet güzel de dille ilgili de bir teslim. Yani Ayhan işte beyazdır, işte kır, kırmızıdır filan ama hani kızıcı Ayhan'la beyaza Ayhan'la <gülüyor> yüklenmiş yani. Bu bir asimetri ifade ediyor dille ilgili bu. Diğer kelimlerin hepsine gözleğen bir yüklem olabiliyorlar diye. Çok harcısın genelde. Fakat burada hareketler, arasalelerin şöyle bir geçişle yapıyor. Söz konusu bu adların adlandırdığı varlıklar, işte somut varlıklar, bu usiyayı, işte tözler, cevherler de varlık bakımından da esastır. Aa, bir dakika, dil ilgili az önce biraz konuşuyorduk. Bir de ben varlıkla ilgili bir hüküm verirken buldum. O yolla da devam ediyor. Ya madem hani tözler, cevherler esas, biz bunları inceleyelim. Varlık olmak bakımından bunlar nasıl varlar? Bunların neyi birey kılmıyor? Falan falan yani. İşte form onları bireye kılar. Gelişmiş bir organlaşmış bir cismin işte formu ruhtur. Yok ruh işte hangi niyetilere sahip diyor ama bir bakıyoruz yani o testik açılmış ve çok geniş böyle bir metanizm tartışmaya dönüştürüyor. Yani mesela mavi biliyoruz diyor, metanizm dört düz sistemde çalışmaz fikresinin bir savundusunu veriyor. Tüm bilimlerin hemen yoktur zor zengi. Sonra biz o bakış açısının, o düşünce biçiminin değişimin çözümlenmesinde kullanıldığını görüyoruz. Yani şu anda diyelim ki bu, bu, bu şişenin kapağı mavi, sonra sararıyor. Çünkü bu nasıl sarabildiğimizde, buna mavi biz fili olarak yükleniyoruz mavi olmayan bir grup yüklendi, işte buna kuvve halinde ait falan filan. Yani Kuvve-fiil ayrımının en arka planı da mantıksal ilkelerin belli bir şekilde anlaşılması ve çözümlenmesi var. İşte sonra bu sarardı dediğimizde kuvve halindeki bir yüklem fiili hale geliyor falan filan. Yani mantıkla başlıyoruz, mantıkla ilgili bir tespitle başlıyoruz. Bir anda kendinizi fizik yaparken, metafizik yaparken, ontoloji yaparken ne dersiniz deyin farklı bir düzlemde buluyoruz. Bu yöntem. Aristoteles'in bu sınıflandırması bayağı bir uzun süre zaten akademide hakim oluyor. E biliyoruz ki bunu çok net ve açık bir şekilde sorgulayan, ya hakikaten bu geçiş yapılabilir mi? Nil ilgili tespitlerden, varlıkla ilgili ya da doğayla ilgili tespitlere böyle bir geçiş yapılabilir mi? Ne kadar yapılabilir? E konusunu özellikle gündeme getiren felsebeci de biliyoruz ki kan almak felsebeci. O bu soruyu soruyor. Metamizik yani işte hakikaten o anahta mıdır? Böyle bir geçiş yapılabilir mi soruyu soruyor. Kendi cevabı da olursunuz. Ya, yapma. Nasıl yapma? Biz de o eleştiriyi çok büyük olarak da zaten e, kabul ediyoruz. Şimdi e, Kant'tan da biraz bahsedeceğim. Çünkü biraz helsefet ulaşıp gelinici hizmetler kendimiz iyi olacak. Kant bu eleştirisini geliştirirken bir kere o Aristoteles'te pilotyonusta başka perspektiflerde rastladığımız şekliyle, hani akli bir görü dedim yani entelektüel görüm gibi bir şey dolaysızca nesnemizi düşünüdürleri bilme dediğimiz öyle bir eğitim zaten olmadan iptal. Yani ben herhangi bir şekilde bir nesneyi böyle lükt diye böyle bilemem akli böyle bir görüm yok. E yoksa. Ben nasıl nesnelerimi bilirim, nasıl düşünceye konu ederim sorusu gündeme geliyor. Orada kendisi bari o meşhur kritiğinde çok kapsamlı bir cevap veriyor. Ama özü şu söylediği şey, ben kurduğum nesneyi bilirim ve kurabildiğim ölçüde bilirim. Yani kurmadığı bir nesneyi böyle dolayısıyla bilmem gibi bir şey söz konusu değildir. Sentezleyerek bilirim, birleştirerek bilirim gibi bir şey. Bu çerçevede o zaman işte sayı meselesi özellikle gündeme geliyor. E i̇şte belli bir zaman önce çok daha hakim bir görüşmesi, aritmetiğin önermeleri niye doğru dediğimizde, Platon bir cevap var zaten. Sayılar nesne olarak varlar biz onları dolaysızca biliyoruz filan. Yani onlarla karşılaştırarak mesela bazı önermelerin doğru olduğunu söylüyoruz. Yani o aritmanı onda yemince, ki o zaman madem böyle dolaysızca bittiğimiz sayımayı gibi ya da düşünülürler gibi nesneler yok matematik neye dayanıyor, nasıl bir zemine dayanıyor gibi de bir tartışma yok Ve kendisinin verdiği cevap var. O cevabı da çok kimse beğenmiyor ama en azından e, tartışmanın o çok farklı bir tarafa doğru e, kaydırıyor. Kendisinin söylediği şey ne? Matematiğin o yargıları sentitik ve atriyorek. Yani doğrulanması için antitik bir teşvik ya çoktur ama bilgimizi artırırlar, bize bilgi verirler. Tabi orada şöyle bir şekilde de oluyoruz. Hani eskiden bizim entelektüel akli bir görümüz vardı sanki o düşünülürleri gittiğimiz. Şimdi söz konusu bu sentetik apriyör ne itibarıyla doğru apriyör ediyor? Ha! Başka bir görü gündeme getiriyor. Saf görü diyor ona. Bir şekilde. Nasıl bir şey o? Hani tezahürlerin, bu görünüşlerin bana bu şekilde görünmesini sağlayan ama kendileri o görünüşlerden gelmeyen uzaylı zamanlar, onlar benim işte duyulama yetimini yapıyor, reformları ben onları dolayısızca biliyorum. Onlar benim saf görüm oluşturuyorlar. Ha, onların sayesinde ben matematiksel nesneler inşa edebiliyorum. O nesneler itibarıyla de matematiksel önermeler doğrudur, planlıyor. Dediğim gibi bunu çok kimse de kapıcık beğenmiyor yani diyelim. Bu da 1900 yıl boyunca çok yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Ama bu eleştirmenin tarihçesi bana da Gülal hocamız öğretmiştir ondan aldığımızda derslerde öğrenmişizdir. Ayrı okularını kendisine sorabilirsiniz. Sorabilir <gülüyor> e, bu tartışmada önemli, bizim bugün ya, gireceğimiz konuyla ilgili önemli bir başka isimde, hepinizin ismini, bunu tahmin ettim, bilmiyorsanız da burada anmış olacağız, saygıyla. Gottlob Frey. Düşür, Alman, e, matematikçisi, mantıkçısı ve belsedeçisi. O, bu sentetik apriyolik fikrini de tabi eleştiriyor ve sayının aslında dilin sınırları içerisinde tanımlayan, mantığın sınırları içerisinde tanımlanabilir bir kavram olduğunu göstereyim. Yani ayrıntı, gene vermeyeceğim uzun bir çabayla. Fakat gösterdiği şey bizi e, kanıtçı görülden de kurtarmaya yönelik bir şey, çaba. Yani öyle bir görü yoluyla, dolayısızca bir nesneyi bilmek ya da kurmak falan gibi bir şey yok. Tamamen dilin imkanları içerisinde biz nesnemize hakim oluyoruz vesaire. Evet, bu proje, Frege'nin e, işte, aritmatiği mantarı ilgimi projesi diye anlıyoruz bunu. Çok geniş bir yankı oluyor. İnsanlar özellikle şu soruyu da sormaya başlıyorlar. Ya biz eskiden e, Frege'nin bu çocuk öncesinde ya belki de hani bireysel olarak bizim dışımızda aynı o işte platonik destekler gibi sayılar falan vardı onları biliyorduk falan gibi düşünüyorduk. Buradan hareketle bir sürü metafiziksel tartışmakla Belki de dili tam anlayamamaktan, mantığını tam kavrayamamaktan kaynaklanan bir sürü böyle başka sorunlarla da uğraşıyoruz. Belki yanlış yere uğraşıyoruz. Acaba biz dili daha iyi anlasak, mantığını daha iyi anlasak, bugüne kadar belki de kendimizi böyle helal ettiğimiz bir takım sorunlarla uğraşmaktan da kendimizi işte kurtarabilir miyiz gibi bir böyle ampul insanların zihninde belki yanıyor. Ve bir sürü felsefeci, hakikaten bizim analitik gelenek dediğimiz, semantik gelenek dediğimiz bir sürü felsefeci, belli bir felsefe yapma biçim olarak bunu benimsiyor. Dil, fel, dil felsefenin odağına yerleşiyor. Dile dönüş ya da dilsel felsefeyi sapış dediğimiz bir olay aslında gerçekleşiyor. Ve 23. yüzyılıkta bunun özellikle iki aşaması var. İlk aşaması biraz daha böyle mantıcı pozitivistlerin daha hakim olduğu bir dönem. Orada bir şekilde e, felsefe çok daha fazla bilimin dili üzerinden konuşan bir etkinliğe dönüşüyor. E, bilim felsefesiyle ilgili tartışmalar, dolayısıyla felsefenin önemli tartışma konuları arasında yer alıyor. Bu dil yarısına doğru 20. yüzyılda ise hani bu devam etmekle beraber gündelik bir felsefesi ya da daha kuş ilerilik, daha kuşcu yaklaşımlar. Birin belirsizliğine ilişkin, dilin zaten kendine has bir mantık olamayacağına dair içerikte daha daha çok konuşulur hale gelmeye başlıyor ve bu yavaş yavaş bugüne kadar geliyor. Şimdi tarih durumumuzun biraz tamamlamış oldu şöyle bir resmimizi bu 20. yüzyıldaki gelişmelere şimdi biraz daha ben odaklanmaya, dönmeye çalışacağım. E, e, yine belki biliyorsunuz, e, ama kısaca madde herhalde var. Belki bu aritmeti mantığa indirgeme projesinde kümelerden yararlanıyor ve kümelerle ilgili bazı var, hareket ediyor ve malum Bertrand e, işte kendini hak ettiği ve kendisine bir mektupla bildirdiği bir paradoksla karşılaşıyor, Nasıl paradoks dediğimiz. Bir anda e, eğer biz hani, matematiği belli bir şekilde yapacaksak, felsepeyi belli bir şekilde yapacaksak, Matematiğin nasıl bir temele oturması gerektiği çok önemli bir sorun haline gelmeye başlıyor. Benzer paradokslar Kanton'un geliştirdiği 19. yüzyılda sonunda küme kuramında da ortaya çıkıyor. Kuramında. İnsanlar oturup matematiği biz nasıl aslında sağlam temelleri oturturuz tarzı bir çaba içerisinde de giriyorlar. Farklı girişimlerde de bulunuyor. Mesela işte bazıları küme kuramını aksiyomatize edelim ve bu aksiyomatik sistem öyle bir şekilde kullanılır ki bu tip paradokslar ortaya çıkmasınlar diyor. Birileri ya biz bu ispat kuramıyla ilgili sorunları çözelim diyor. Dili ince biçimselleştirelim, ispat kuramını biçimselleştirelim. O biçimsel dil içerisinde bir tutarlılık ispatı verelim, matematiği oraya dayandıralım diyor. Bu tip tartışmalar iltikçe böyle canlanıyor ve matematiksel mantıkla ilgili, küme kuramıyla ilgili. Sonrasında hesap kuramıyla ile ilgili çok enteresan sonuçların elde edildiği bir bağlam ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim 20. bu alanlarda en yani dilin ve mantığın bu şekilde merkeze yerleşmesi sürecinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. O sonuçlardan ben birkaç tanesini şimdi anacağım. Yani isimlerini söyleyeceğim. Çok anlamsız zaten giremem. Bu düzeyde bir şey yok. Ondan kazan. Tamam. <gülüyor> i̇şte. tamam. Mesela nasıl sonuçlardan evet, bahsedebiliriz? Örneğin... Demin söyledi bu aksiyonatik küme kuramının mesela geliştirilmesi. Bunun farklı versiyonları geliştiriliyor. Bu aksiyonatik küme kuramı içerisinde biz matematik yapmaya, bütün matematik onun içerisinde ele almaya mesela başlıyoruz. Küme kuramı açısından çok önemli mesela bir sorun var. Kantor'un ortaya koyduğu, sonlu ötesi kümeler kuramını ortaya koyduğu için Cantor. E, belki gene onu hatırlatmakta yarar var. Cantor diyor ki, tek tip sonsuzluk yok, bunun üzerine parlak sayılı da etkisi var. Yani sonsuzluk yererse sayılabilir sonsuzla, yani sayılamaz sonsuz arasında bir fark var. Yani iki tane küme eğer elemanları bile bile eş sayılır, eş büyüklüktedir ama Mesela siz kalkın tek sayılarla doğal sayılar birbirini eşleyebiliyorsunuz, doğal sayılarla rasyonel oransal sayılardı eşleyebiliyorsunuz ama doğal sayılarla gerçek sayılar birbirini eşleyemiyorsunuz. Gerçek sayılar daha sonsuz, sonsuz var, sonsuz gibi. Hatta bir de alt küme, güç kümeleriyle ilgili de bir mesele var. Bir kümenin hani alt kümeleri var ya? o alt kümelerin kümesinin sayalı büyüdüğünü diyelim kümenin kendisinden daha büyük öyle diyelim. Söylediğince de karşımıza sadece sayılabilir sayılamaz sonsuz farklılığı değil de sonsuz bir kümeler sonsuz kümeler hiyeraşisi çıkıyor. Yani çok farklı bir resimle karşı karşıya koyuyoruz. Ama burada bir sorun var. Şu sorunun cevabını bilmiyoruz. Sayılabilir sonsuz kümelerin sayalı ile sayılamaz sonsuz kümelerin sayanı arasında herhangi bir başka sayılı olan işte arasında olan bir küme var mı? Sonucu buna eee Cantor'un cevabı hayır yoktur bir şeklinde. O yoktur cevabını da continuum hipotezi süre süre diye çeviriyorlar. Yani, çeviriyor adamın için ama kullandığı için mesela süre varsa deniyor. Cantor hayatı boyunca bu aksiyonu ispatlamaya çalışmış, bu hipotez üzerinde becerememiş bir an. ama işte 20. yüzyılın başında mesela Hilbert'in o meşhur ilan ettiği bir problemler dizisi vardır. Onların belki de en bunun ispatını vermesi. Çünkü o zaman nasıl bir çoklukla karşı karşıya falan öğrenmiş olacağız. O konuda mesela sonuçlar elde ediliyor 23. yüzyılda. Meşhur tabii mantıkçı, matematikçi Kurt Gödel ve Paul Cohen iki farklı çalışmada, iki farklı tarihte bu süreli varsayımının... Küme aksiyonlarından bağımsız olduğunu ispatlıyor. Bir set veya semin kendi'nin birisi, birisi de değilinin aksiyonları eklendiğinde modeller bulunabileceğini gösteriyor. O zaman bu ha bu dedektif ailem konu ama bu sonuçları elde ederken de matematikle ve mantıkla ilgili çok ciddi açımlar sağlıyorlar. Birazdan ama geri döneceğim. Mesela Cohen kendi ispatını verirken zorlama denilen, forcing denilen bir yöntem giriştiriyor. Bu yöntem son derece enteresan bir yöntem. Bir bakıma biraz bahsetmek durumundayım, her sebeye döndüğünde işimde e için. Diyelim ki bir... Bu başka bir şeyden daha bahsetmek lazım için. Diyelim ki bir modelimiz var. O model içerisinde bu aksiyonlar hepsi doğru oluyor. Biz o model içerisinde öyle bir küme inşa edip o modele katabiliyoruz ki o mevcut model ilk başta yok. Onu kattığımızda daha önceki model içerisinde söyleyemediğiniz bir şey söylenebilir hale geliyor. Bir model var, onun içinde bir şeyler söyleyebiliyoruz. Sonsuz şey söyleyebiliyoruz. Ben o model içerisinde olmayan bir kümeyi o modele katıyorum. Nasıl beceriyorsam, tamamen matematiksel ve bir şey. Ama o modelini bozmuyor gene aksiyonları sağlamaya devam ediyor o model ama daha önce model içerisinde söylenemeyen bir şey söylenebilir hale geliyor. O yeni kümenin katılması o ifadeyi, o önermeyi forse ediyor, zorluyor, öyle, öyle anlatıyor. Vay. Niye bu önemli? Şimdi bunu matematiğini anlamak grubunda değilsiniz de bu aklınızda kalsın bir kenarda dursun. Ha mesela bu çalışmanın yapılabilmesi için model kuramında, işte bir sürü gelişmen oluyor. Model derken neyi kastediyoruz? Mesela, biçimsel önermelerle mantıkta çalışıyoruz. O biçimsel önermeyi doğru kılan, mesela biz yapı diyelim, onun modeli oluyor. Öyle öyle söyleniyor. Sonsuz kümeleri içeren, sonsuz bağlantıları içeren modeller geliştiriliyor. Orada mesela çok ünlü bir başka teorem var. Yani adını geri burada almış olmak istiyorum. İki ayrı mantıçı mantıman için ispatladı ve sonra tek bir adlandırdı. Şu kalemle döver iki kişinin? ispatladıkları bir, bir teorem. Yani şöyle bir şey, herhangi bir kuralın bir modeli varsa sayılabilir sonsuz bir model de vardır. Yani bu şu demek, bilmeminki şeyi hatırlayalım. Hani Kantor dedi ya, artık kümelerimizin sonsuz böyle bir diğer var, çok faydalı yani bir bucağı Ben ama mesela bir kuralın modelinden bahsetmek istiyorum. Yani her türlü modeli olabilir. Ve ne kadar büyük olabileceği de tasarlayamıyorum. Ama bir modeli varsa Sayılabilir sonsuz bir model de var. Bunu ise ben o Kuranla ilgili çalışmak istiyorsan sayılabilir sonsuz. Mesela doğal sayıların büyüklüğüne bir modelde çalışabiliyorum mesela. Koher mesela bu ispatında bu şey Gödelde aynı şekilde kendi ispatlarında bu teoremi kullanıyor. Başka meseleler okuyor. Bir kaç şey daha ama diyorum. Bakalım ne Ha. Klasik olmayan mantıklar gelişmeye başlıyor. Yani klasik mantıktan neyi kast ediyoruz? Hani Aristoteles zaten mantığı Kurtus dediğimizi aldık, meşhur üç mantık ilkemiz vardı bizim hep konuştuğumuz, özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halde olmazsa bir, bir de iki doğruluk değerimiz vardı, doğru ve yanlış. Işte onları, onları kabul eden diye mantıkları klasik mantık diyoruz. Bu tip yerlerden en az de, ben ya da iki doğruluk değerinden fazla doğruluk değeri olabileceğini bilen de, yani mantıkları klasik olmayan mantıklar. O da gelişiyor. Gelişiyor derken, hani düşünsel olarak bir oyun gibi önce gelişiyor ama meşhur bir başka isim daha anlayan Sal Kripke, öyle bir teorimiz bakmıyor ki en kolay mantıklar. Bu tip klasik olmayan mantıkların da modeli olabileceğini <gülüyor> üzerinden haklarını anlamlı bir şekilde konuşulabileceğini gösteriyor. Çok genç yaşta ispatladığı bir şey, teorelle. Bu söz konusu mantıklar olan ilgi artıyor. <gülüyor> evet. İşte, sonrası bana kaçta kadar verirsin diyor. <gülüyor> ya da Chomsky mesela burada analım İşte üretici planlar tartışmaları. Sonlu sayıda kurallar, işte, transformasyon kuralıyla bir dil dilin işte sentaksının içerisinde elde edebilecek tüm anlamda önermelerin kurulabileceği bir kuram öngörüyor ve dil bilim çalışmaları oradan sonra çok büyük bir ivme kazanıyor. Yine semantik alanında diyelim adların gönderimi ile ilgili çok yoğun hem felsefesi hem de dil var. Orada biliyoruz gene sağ ülke, bir sabit gönderim kuramı geliştiriyor adların sabit gönderime sahip, sahip olduğunu. Yani demek bazı özdeşlik ifadeleri adları içeren kendileri söz konusu adlar gayet e, aposteriori bağlamda da ifade edilmiş olsalar, zorunlu bir içeriğe sahip olabiliyorlar. Yani meşhur su aşık yolu vesaire. Falan. Örnekleri son derece artırabilirim. Hem matematikten hem mantıktan hem dil bilimden vesaire. O yüzden bunları geçiyorum. Yani o Felsefedeki tartışmalar, felsefedeki diyalektik tartışmalar, mesela nasıl tartışmalar? Sayı nasıl bir şeydir? Sayı acaba dilin dışında kendi başına bağlanan bir şey midir, değil midir ile ilgili? Bakın, diyalektik bir tartışmada tartışmanın yönünü Frege belli bir yönde değiştirdikten sonra biz kendimizi böyle mantık ve dil, bilim ve dille ilgili büyük bir patlama içerisinde buluyoruz ve çok yoğun sonuçlar elde ediyoruz. Yani felsefe gene bir doğum yapmış gibi oluyor neredeyse ve matematik değil, bilim, mantık alanında büyük ürünler eserler verilmeye başlanıyor. Şimdi hocamın affına da sığınarak birkaç dakika bunun etkisini söyleyip bitireceğim. Biraz hızlıca. <gülüyor> Bence insanlar, yani insanlar felsefeciler, felsefeciler insan değil. <gülüyor> ee, Bu girişmelere kayıtsız kalamadıkları için yeni bazı diyalektik sorunlara bu çalışmalar ve sonuçlardan hareketle cevaplar önermeye başladılar arkadaşlar. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Yani bizim 1900'lere ya da 1950'lere girdiğimiz gibi bir 50 yıla girdiğimizi düşünmüyorum. Bu şimdi spekülasyonu söyledim. Son 20-30 senede öyle şeyler yazılıyor, yapılıyor ki bu sanki böyle tırnak içinde söyleyeceğim, yeni bir metafiziğin ortaya çıkmasına sanki işaret ediyor gibi görünüyor. Yani metafizikler artık çok akıbiterim ama olsun. Denince söylediğim anlamda söylüyorum. Dil ile mantıkla ilgili bir sonuçlara ayağını bas, oradan harekette bir konuda özetlişi işte bağlantıya ilgili genel bir konuda hüküm ver. Konusunda bir hareketlenme var. Bence bunu bizim daha ayrıntılı konuşmamız lazım. Yani burada da sorularla belki devam ederiz. Nasıl şeyleri kastediyor? Mesela mesela <gülüyor> bir örnek. Klasik olmayan mantıklar gelişti diyoruz. Bu mantıkların gelişimine katkıda bulunan, mesela bir isim söyleyeyim size, Premium Priest. Türkiye'ye de geldi, gitti. bu aslında bir anla konuşmalar yaptı. Mesela kendisinin yazdığı, mesela 2002'de yazdığı, bu ya hangi versiyonu çıktı bilmiyorum. Beyond the Mid-Soft Walk diye bir kitap var. Diyor ki, sadece diyor, bu söz konusu mantıklar var ya da bunların modelleri var değil. Bazı çelişkiler gerçekten var diyor. Yani gerçekliğin bir parçası olarak çelişkiler var. Ya, bizim bunu bu şekilde kabul etmemiz daha doğru bir stratejidir. Çünkü ne zaman kabul etmeyip çözüm bulmaya çalışsak başımıza başka çelişkiler açıyoruz. Bakın burada konu artık mantıkla ilgili bir tartışma olmaktan çıkıyor. Yani real contradictions dediğinizde artık başka bir şey konuşmaya başlıyorsunuz. Adam bununla ilgili tartışmalar açan mesela bir kitap yazdı. Ya da... Timothy Williamson, yani, yani sahip bir felsefeci, epistemoloji konusunda çalışmaları var, çok başka alanlarda çalışmaları var. Mesela 2002 yılında gayet provokatif, ne sese dekçısınız diye bir makale yazdı, burada duyanlarımız var, zorunlu var diye. O Kripke'nin, adını buradan anladım ama David Kaplan'ın filan demonstratifler üzerine filan yazdığı, o sabit gönderim kuranlarını da kullanarak benim varlığının zorunlu olduğunun, ya da Somut herhangi bir bireyin bir adla ya da işte bir demonstranı, herhangi bir bireyin zorunlu, varlığın zorunlu olabileceğini yani dere zorunlu olabileceğini düşünebileceğini öneren bir kanıtlama mesele Ayas'ta. Burada bir vizur artık şey değil, yani mantıkla ilgili bir tartışmadan bahsetmiyoruz Yani biz artık böyle gayet varlıkla ilgili ve gayet metamistikle ilgili bir sav var. Tarih kaç, bakın 2000'lerden bahsediyorum bak, çok yakın, yakın tarihlerimiz. Alem -Badir. Meşhur bu Fransız tersibeci, bu yada gidiyor, geliyor. İşte önce bu Varlık ve Hadise diye bir kitap yazdı. Yakın bir zamanda, yani 2000'li yıllarda dünyaların mantığı diye onun ikinci cildini çıkardı. Adam diyor ki, küme kuramı diyor, tamamen diyor ontolojiyle özdeşleştirilmelidir diyor. Küme kuramı şudur budur değil, varlıkla ilgili en iyi kuralımız küme kuramdır diyor. Ve Koen'in az önce sözüme ettiğim o forcing yönteminde, zorlama yönteminde varlığın içerisinde, bu varlık alanında yeni bir şeyin ortaya çıkmasına yol açacak bir şekilde nasıl birisi varılabilir ve bu anlamda da nasıl o kişinin biz özne olduğundan bahsedebiliriz? Yani özne kuramı küme kuramına dayanarak nasıl geliştirilebilir üzerinde çalışıyor Allah. Son bir örnek daha vereyim, biraz daha farklı bir örnek. Aydan da onları çok sever ben, okuyordur eminim. John Searle mesela, Searle diye de okuyorlar, Sir diye de okuyorlar. Siz nasıl okuyorsunuz? Sir, Sir. John Searle mesela, Söz edim, burada örnekleri seherken seyavar ama söz edimleri kuramları, speech-ex kuramıyla ilgili yaptığı çalışmalarından sonra mesela şu anda uğraştığın konular nasıl konular? Toplumsal gerçekliğin inşası sıkıdan gibi bir konu ile uğraşıyor. Söz edimleri, Nasıl bir komüniteyi bir toplumu var kılıyor? Nasıl fiziksel olarak var olan bir ya yani fiziksel bir evrende toplumsal bir gerçeklik inşa ediliyor gibi bir problemle oluşuyor. Şimdi yeterli olmadığı için örnekleri devam edemeyeceğim ama örnekleri artırmam da mümkün bir hava değişikliğinin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani dikkat etmemiz ve üzerinde durmamız ve konuşmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. nedir o hava değişikliği? Yani mantık matematik vesaire dil bilim konusunda bir sürü gelişme oldu ama bunun bir yansıması, tek yansıması değil. Bu tip tartışmalara felsefecilerin giriyor olması bu bizim aşina bir şey değil aslında geçen yılında. Bu farklı bir şey. Farklı bir temelle karşı karşıyayız. İnsanlar <gülüyor> Yeni bir elektrik tartışmalara giriyorlar. Ha eski metafizik de değil. Yani hiç kimse kalkıp da işte Aristoteles, Mari, Tözmez, bilmem ne diye konuşmuyor. Ama matematik, mantıkla ilgili kurallar ayağını basıyor. Ve bu alanlarla ilgili kurallar geliştiriyor, ve hükümler veriyor. Ve bu tartışmalar şu anda tamamen devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Sayın Çiftli ben sabah kadar da dinleyebilirim. Yani bu güzel son gelişmelerden de bizi haberdar ettiği için teşekkür ediyorum. Evet, sorusu olan bugün pek çok e, alanda artık sorularımızın cevaplarını ararken bazen sorularımız da değişiyor ama e, yani soruların korunduğu durumda bile. Artık onlara ev alış biçimlerimizde bir takım değişikliklere ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir bir nesneyi güzel bakmaya bir nesneyi e, çirkin bulmamızın muhtemelen evrimsel bir nedeni vardır diye düşünmek ve bu konudan da fikir almak, evrimsel biyologların bu konuda söyleyebilecekleri şeylerin ne var diye bakmak. Önce bu tür bir sorunun, bu tür bir soruyla uğraşamadığımız için artık kaçın olmaz. Elbette. Sorularımızın cevaplarını fizikçiler verecek, biyologlar verecek falan gibi bir şey söylemek istemiyorum. Şöyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Bu tür disipliner ayrımlar, özellikle büyük sorularda, varlık neden vardır gibi sorularda, bir işe yaramıyor. Bu sorular bir disiplinin sorusu değil, bir kişinin oturup tek bir disiplin içerisinde çalışarak içinden çıkabileceği sorular değil. Teşekkür ederiz. Başka sorusu da var O zaman Aynan ben sana sormak istiyorum. Şu real çelişkiler ya da çelişkilerin realçlisi hakkında biraz daha bir şeyler anlatabilir misiniz? Çok enteresan bu. Pristin şeyini diyorsunuz. Evet. Yani malum Rehn Pristin matematikçi ve matematikçi ama felsefeci aynı zamanda. Onun bir şeyi var. Yani diyaletizm bunun başka bir Türkçesi var mı? Bilmiyorum öyle bir yaklaşımı şey var. Yaklaşım var onu Onun başka bazı mantıkçılar da savunuyor. Bir kere, ilk başta tartışma tamamen mantıksal düzende geçiyor. Yani ne demek bu? Herhangi bir mantıksal dizgeye herhangi bir çelişki eklenebilir bir tartışması. Çünkü biz biliyoruz ki, klasik mantıkta bir <gülüyor> çelişki teorem olarak kabul ettiğinizde, işte bu Explosion prensibi diye bir şey var, patlama ilkesi, her şey teorem oluyor. Çünkü biçer dışında her şey türetilebilir hale geliyor. Her şey ispatlanabilir hale geliyor. Dolayısıyla oturuyorlar e, bunlar e, bu problemi nasıl çözerizle uğraşıyorlar. Yani bir şekilde sırf sen hani, diyelim bazı çelişkileri sistemin sunacaksınız ama hani konteynerleyeceksin böyle sınırlandıracaksınız. Her yere böyle istinaet edip de sistemi ifsad etmeyecek yani. Orada da tartışmak neye geliyor tabi? Hangi e, ispat kuralları sistemde yer alırsa bu sorun ortaya çıkıyor. Bunların kullanımını sınırlandırmak ya da ortadan kaldırmak tarzında bir stratejik Bu tamamen mantıkla ilgili bir tartışma ve bununla ilgili ilerlemeler de var, yaptıkları şeyler de var bunları da okuyorum. Biz sonra diyor ki bu demin andığım kitapta aslında diyor biz bu sadece teknik bir mevzum olmanın ötesinde çok daha genelleştirilebilir bir duruma da karşılık geliyor. Batı felsefesi diyor aslında tam başından beri ki dört farklı tür işte paradoks türü sayıyor ya da çelişki türü sayıyor. Söz konusu bu çelişkilerle ilişki kurma biçiminde bir, bir hata yapmıştır. Nasıl bir hata yapmıştır? Bu çelişkiler nasıl ortaya çıktı, çıkmaması için ne yapmamız gerektiğini isimler tedbirler almaya çalışmıştır. Yani mesela nasıl paradoksu çıkıyor diyelim. Ee, onun ortaya çıkmaması için bir aksiyomatizasyon yapıyorsunuz. Sisteme bir aksiyom ekliyor, ekliyorsunuz ki o bir takım sorunlar ömüyor. Ee, fakat genel yaklaşımı pristim bu tip ilaveler ya da stratejiler hep başka çelişkilere, sorunlara ya da sınırlıklara yol açıyor. Bazı öyle çelişkiler var ki şeye göre, yani hepsi değil yani normal düz bir çelişkiyle ilgili bir derdi yok adamın. E, yalancı paradoksunda karşılaştığımız gibi mesela öyle çelişkiler var ki ona göre bunlar kendi ifadesiyle söylüyorum düşüncenin sınırlarını teşkil ediyor. Yani bunlar belli bir düşünce biçiminde e, mündem olarak paket halinde varlar. Hatta iki tane ilkeden bahsediyor bir bütünlük oluşturma kuralı ya da aşkınlık kuralı bir de efendim işte, sorun yaratan bir ilke. Yani demek istediğim şey şu, mesela siz ne zaman bir konuya yönelip onu ele almak isterseniz önceki bütünlük tanımlıyorsunuz. Fakat yani o bütünlüğü tanımlama biçiminde ne yaparsanız yapın her zaman ona istisna değiştirebilecek bir şey başımıza bela olmaya başlıyor. Yani böyle genel bir sorun türü var. Orada işte düşüncenin bir sınırına geliyorsunuz. Bir şey düşünmek isteyen bir durum bu sınırı da almış oluyor. O çelişkine karşılaşmayı da almış oluyor. Adam diyor ki bu tip çelişkiler çıktığında biz diyor, bunu sistemden nasıl kovarız? Öbünde nasıl ortaya çıkması engellendiz gibi tedbirler alacağımıza, o çelişkiyi de sisteme sınırlı sisteme katalım, o çelişkiyi sisteme katalım. O zaten gerçekliğin bir parçası olsun, o da zaten gerçekten var olsun. Ha, teknik problemleri mantık alanında çözelim ve işte gerçek çelişkiler, real kontradisyonların olduğu bir şekilde yolumuza devam edelim diyor. Üç şeyler işte. Evet. Mesela bu doğada kelim şurada anlamını veriyor. <gülüyor> eee şimdi güzel bir soru. <Gülüyor> yani soğozalın sorusuna öyle anladım. Şöyle, yani şöyle, şöyle, şöyle. şöyle şöyle şöyle söyleyeyim. Eee <gülüyor> mesela o kitabının son bölümünde hani buraya kadar anlaşıldı. evet yani evet. Matematiğin hep bunu şöyle yaparız Biz ya. Semantikte böyle yaparız <Gülüyor> da ama mesela eee kitabının son bölümünde bu şey var ya hintte eski talim bir fikir olarak, Nagarjuna, doğru okuyor muyum, ismini bilmiyor. Hintli ee, bir filozofun metafiziyle dönüyor. Varlığın tamamen böyle olabileceğini iddia ediyor. Yani o destekler harzda da bir şey söylüyor. Söz konusu bu <gülüyor> i̇şte, evet, evet. Söz konusu bu tip bir bakış açısının, Yani e, işte çelişkinin, hatta şöyle böyle, gayet metafiziksel bir edemem. Yani varlığın kalbinde yararlığına dair ettiği harf olur bir yer adına dair ifadeleri gayet destekler tarzda şeyler yazıyor. Hatta iddiasında onların geliştiğinde hit mantığı ile felsefesi, metafesi ile aslında kendince olaya böyle bakarsa bakarsak batı felsefesinde son derece yakınlaşmış oluyor. Yani o düzeyde kendi, o, tamamen kendi bakış açısında spekülasyonu ona göre var. Olay sadece bir teknik alitenin ötesinde. Ha, tam onu söylemeye çalışıyordum aslında. Tam da güzel oldu, açılmıştı oldu. Yani biz bütün bu mantıkla ilgili, matematikle ilgili, bilimle ilgili bu gelişmelerin sonunda yani böyle biraz daha kariyerlerin genç dönemleri dediğimi, matematikci, matematikci ve dersi, son derece metafiziksel bir tarafa doğru dümen kırdıklarını gözlemlemeye başlıyoruz diyorum ben. Yani bir tane örneğin yok ama oh, bir bakım Aristoteles'in yaptığını yeniden yapmak değil mi bunun Bence çok benziyor. <gülüyor> Aristoteles gibi bir metabolizik değil, iyi, hayal değil. Hayal tarz, tarz olarak. Tarzda olarak. Genel olarak. Aynı. Aynı. Şu onun için de zaten Aristoteles hakkında anlatmaya çalıştım. Yani biz böyle 21. <gülüyor> yüzyılın yedi yedi. başında evet aynı, aynı hocam. Yani yine yani, <gülüyor> yani, kendimizi yani hiç bütün o Kant, Evet, semantik genel eleştirileri aslında olmamış gibi, yani o tartışmalar olmamıştı gibi biraz. Hani bilemiyorum. Her yalnız birkaç dakika daha düşünelim. Hani onu anlatamam Yalnız farklılıklar nedir diye bakarsak mesela, ilk bazı benim tespitlerim var. Okuduğum metinlerden çıkar Bütün bu örneklerde. Yani mesela. Bir kere bilimleri ya da malzular, matematiğe tabi çok büyük bir güven saygı ya da en azından oradan delilere almaya kullanma var. Hepsinde yaygın olarak. Ee, mesela bizim bildiğimiz hani bizim bilim felsefesi tartışmalarında da önemli mevzulardan bir tanesi daha realist, daha böyle has pozitivist bir taraf vardır. Bizim biraz daha pragmatist bir taraf vardır mesela olaylara bakışta. Hani inançlarımızdan kanaatlerimizden bağımsız bir gerçeklik yok diyenler de hani vardır diyenler, Mesela bu yönevi o açısından çok büyük anlam taşınıyor. Yani kimi bu adamların olaya gayet üniversit bir şekilde bakıyor, kimi gayet değerli bir şekilde bakıyor ama her iki tarafta kalkıp hiç bu tip bir metafizik yapmaya geldiğinde hani bu tip saldırı gayet rahat bir şekilde söylüyorlar. Bazı problemleri hiç tartışmıyorlar. Yani mesela, diyelim işte, ki bilinç mesela nasıl nasıl var nasıl ortaya çıkıyor ya da bilinçle gerçeklik bu tip tartışma hiç yok mesela gündemlerinde öyle bir şey hiç tartışmazlar mesela şeyler çok önemli ama tartışmıyorlar. Onları mesela bir, bir kenarda tutuyorlar o tı o hiç girmiyorlar mesela tamamen olay o belirli bir kuram alıp bir şeyi açıklamak bir problemi açıklamak üzere bir savunma sürmek şeklinde devam ediyor. Ee, dediğim gibi gayet bir elektrik aslında önüne sürüyorlar. Bir tartışma açacak şekilde misal üstüne önüne sürüyorlar. Ayaklarında kendileri de çok sağlam bir yere basıyorlar. Yani bu hakikaten küve kuranındaki zorlama da olabiliyor. Plasik olmayan mantıklarda ki yoksa model kuramı da olabiliyor. Ya da başka ne mesela konuşmadım burada. Mesela adlar ya da işte bağlam duyarlı terimlerin semantiğiyle ilgili bir zemin olabiliyor. Bir yerlere orada basıyorlar. Bu problemi dahil bir sal öneşmeleriz. Yani bu, bunun hakikaten enteresan bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Onun için zaten bu tarif paylaşmak istedim. Ee, bu daha genel bir eğilimin bir yansıması mıdır? Hani bilmiyorum hani daha önce tarihsel olarak bu konuya bakanlar belki daha iyi taktelerler. Ama şu şu da şu da bak, tuhaf geliyor yani 1900'lerde ya da 1950'lerde lerde birileri böyle bir şeyler yapmazdı ya da yapamazdı. Yani çok şu an çok farklı bir şey gibi. Hava. Yani bu hani özellikle onun altını çizdim Aristoteles'in kendi tanımları. Yani hatırı böyle hatırlayınca saygıdeğer bir felsefecin şeyler. Yani Bunun hepsi bir şekilde de yani gayet sağlam antikçiler, gayet sağlam böyle felsefeciler. Yani başka alanlarda çok çalışmalar yapmış olan insanlar. Ama şu an bu üretikleri ortaya attıkları şeyler sağlar. Metaniziksel değil mi? Bayağı metanizik ya. Arsadarızı yaptıydı. Aynı söylemiyorlar ama başka bir şey söylüyorlar. Yani şey şu anda şey tartışılmıyor ama mesela Williamson'ın söylediği Makaryeli için eleştirme, eleştirme tartışmaları da var. Mesela şu anda insanlar hani Kozmik dedin vardır ya Tanrı'nın ispatı iken, Kant'ın da yani işte, i̇şte olumsal olan şeylerin hepsi işte, zorunlu bir varlığa bağlıdır vesaire. Ama o geçişin geçerli olmadığı düşünürüz. Mesela bu bilimsinin kanıtlamasını söz konusu öncümleri yanlışladı. Yani aslında hiçbir somut varlığın olumsal olmadığı. Dolayısıyla poz kanıtlamanın zaten daha en baştan ayağa kalkamadığından dair mesela itaat edilmesi gerekiyorsa. Teşekkürler başınızdır Ruvam. Buyurun. Ben bir Ayhan'a e, soru soracağım. Sonra bir de vakit olursa devam edeceğim. Ayhan bu bahsettiğim metafiziğe dönüş e, durumunun felsefenin dışında bilim dünyasını falan da çeğen bir hareket gibi bir şey mi? Ne söylüyorsun? Böyle bir görüşü var mı yoksa? Felsefe tarihi içinde de ilginç bir şey oluyor. Böylece bir metafizik yapma şeyine, e, biçimine geri dönüş var ama e, felsefenin bilim karşısındaki yeri anlamında belki e, e, çok dikkati çekecek bir şey, bir gelişme yok. E, Öyle mi Şöyle mesela, belki bir şey de söylenemeyiz. Hani daha meydan fiziksel ya da daha böyle büyük konularla ilgili konuşma eğiliminin en azından bilim adamları arasında artmaya başladığına dair belki bir hesaplama hani yapabilirim. Yani ben bunu mesela kozmoloji tartışmalarında da görüyorum. Yani mesela kendi aynı bakış açısından bakarsak mesela tamta göre kozmoloji biz yapamayız, Yapamam, yapamamaklıyım. Yani biz böyle bir Belli bir metabolizm perspektiften sanki evreni bir bütün olarak alıp olum hakkında böyle genel geçer evrensel zorunlu hükümler veremeyiniz her bu bakış yani şimdi her nasıl oluyorsa oluyor yani belki antropik kavramı yok bilbeti teori yok bilmem nedendir üzerinden etkinlikler tartışması üzerinden biz şu anda kendimiz artık. <gülüyor> evvel, bilmem kaç yıl, kaç saniye önce başladığı kritik ne olursa acaba ne olur gibi senaryoların gayet böyle hani sanki önümüzde şöyle bir şeyle ilgili konuşuyormuş gibi konuşuyoruz gibi bir havadayız. Daha fizikle ilgilenenler fizik bilenler bu konuda ne der ben hakikaten duymak isterim yani. Ben o konuda bir uzman değilim. Ama ya da burada mesela konuşmadım belki sen hakikaten onlara değinirsin ve konuşursun? Aynı tartışmanın bir başka bence versiyonu, hani insan dışı bir mekanda ortamda değil yeniden ürettiğimizi bence tartışma. Ama yani tartışma alt bilimsel ve hani e, bilim e, bilim adamların araştırma konularıyla mesafesinden alınacak bir tartışma değil. Yani olabilir mi olamaz. Nasıl oldu aynı bir tartışma konusu? Böyle bir projenin alt böyle parçalarını, formlarını ayarladığını da biliyor yani, bilim, bilim dünyasında. Ben demek istedim? Bu sınırı, hani o bilim ve bu tip konuları da tartışmaları ben biraz e, e, e, bu yaklaşmayı yani, iyi olmaya başladı düşünüyorum. Yani olumlu anlamda. bu iyi mi kötü mü? Ben siz bana söyler misiniz ki? Şey. İyi mi kötü? Eğer yani felsefenin bilim karşısındaki durumu açısından ben bu fenomenin özellikle düşünülmesi ve konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ama bu muğlaklaşmayı en azından ben kendi okuduğum bu metinlerde görüyorum. Yani birileri sanki işte dille, bilimle, şunlarla ilgili bir şeylerden başlayıp diğer yerlerde de belki geçilmemesi gereken kısımları geçip çünkü bizim çok farkında olmamız gereken bir tartışma açtı işte, o. Çok daha büyük diyelim ifadeler, büyük kenarlemeler, büyük konuşmalar yapma ilimindeler. Bu iyi mi kötü müdür? Felsefe için iyi mi kötü müdür? Bilimdelseniz için iyi mi kötü müdür? En azından benim şu anki tespitim farklı bir durumla karşı ver. Bence. 19. yüzyıldan 20. yüzyılda girerken yavva gibi değiliz yani. Akademi'nin durumu açısından söyleyeyim. Çok değerli dolayısıyla cevabımları yok. Çünkü bakın verdiğim örnekler hemen hepsi 90'lar ve 2000'lerde yazdım. FİLAT'ı makalelerde olur. Çok geni yani. E, Aynan Hoca'nın sanırım söylediği bir şey vardı, işte değindi. Kant'ın, işte Newton'dan da etkilenerek aslında, bilimdeki kesinliği, yani Newton bilimindeki kesinliği, e, pardon, Newton bilimindeki kesinin nedenini felsefeyle açıklamaya çalıştığını aslında felsefeyle açıklamaya çalıştığını gördük. 20. yüzyılda biraz daha tersi yapılıyordu bunun. Bilimde artık kesindi ve bilimin kesinliğini felsefeye taşımak gerektiği ya da en azından analitik hani felsefede mantıksal pozitivistlerin yapmaya çalıştığı şeydi kısmen bu. Bilimsel felsefe yapma çabası. Peki bu durumda bilimin kendisinde de işlemin kaplama tam olarak belirli bir gen mesela biyolojide böyle bir gen ortaya konamıyor durumda. Yani her bağlamda farklı bir şekilde ele alınabiliyor. Yani aslında bilimde aranan kesinliğin de çok daha uzmanlaşmış alanlara yönelik olduğu işte gelin belli bir yorumuna bir yorumunda karşılaşabildiğimizi görüyoruz. Bu durumda bilimsel e, e, bilimsel bilginin niteliği ne durumda olacaktır? Düşünürsünüz evet. Nedir bu konuda? Yine yani, yani. Şimdi e, yani içten ve kaplanı tam olarak belirlenmiş bir kavram araştırıcı felsefenin işte 2000 yılı gibi yapmaya çalıştığı. Hatta bil eleştirdiği, ne demek her, her kavramın zorunlu ve yeter koşullarını veremeyiz yani bu aslında bu anlamda işlemle kapsamı tam olarak belirlenemez. Oradan hareketle ağırlığın serms kavramına geliyor. bazı kavramlar böyle yani bu bilimle ilgili bize ne söyler? Şimdi ben Ken'in genle ilgili söylediği, Waderson Ken'in genle ilgili söylediği şu. Bunun işlemle ve tam olarak belirlenmemiş olması pratikte belirli bağlamlarda biyologlar kavramı kullanırken belirsizlik var anlamına gelmiyor. Çünkü bu konuşmasında bunu detaylı olarak göstermeye çalıştım zaten. Hangi bağlamda işte DNA, Sukuansının e, diziliminin hangi kısmı kastetiliyor, hangi bağlamda diğer kısmı kastetiliyor diye şey yok, bir netlik var. Yani eğer bağlamı belirlersen e, neden kastettiğimiz açık değil. Ama onların dışında, şimdi biz felsefecilerin bir şeyi var, e, hem eğitimden gelen e, bir alışkanlığı var, o da şu x nedir diye sorduğumuzda planon diyaloglarına da geri gidecek olursak nasıl cevap vermeye çalışıyoruz? İşte x'in sınırlarını çizecek. x'i diğer kavramlardan ayırt edecek. E orada işte zorunlu yeter koşullar yani kavramın içten ve katlanma belirleyerek vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu alışkanlıkla nedir diye sorduğumuzda aynı şey, ama bunu yapmak demek her bağlamda aynı kullanılan bir kavram olmasa anlamına gelir. Şimdi orada söylenen şu biz sadece bu tanıma bakarsak ders kitaplarında verilen şeyler ve bunun üzerinden mafizal olucular aslında bir anlamda bunu önemli. Yani bilimsel felsefe projesi e, bilim teorilerinin yapısını ve kavramların analizi üzerinden bir onları mantık dilinde ifade etme evet. çabası. Yani bu yeni yönlerin içerisinde bu tek başına yeterli değil. Yani bunu yapmayalım demiyor kimselerde. Evet. Ama bu tek başına yeterli değil. Ee, yeni gelişen bilimlerdeki bir mantısal Bu arada yani, tamamen fiziğe odaklı olarak karşısında yaptığımız İlkolüç'ü de ee, söylemek gerekiyor yani bu kezlerin çoğunları. Sosyolog da var bu gerçi. Ee, ama yeni şeylere baktığımızda işte evrimsel biyoloji diye, biyoloji diye alan çıkmış. Burada bir kavram şeklinde kullanılıyor. Ne psikolojide işte bir takım bir gelişmeler var, nörobilimde bir takım bir gelişmeler var. Yani buradaki kaybı şu, biz genel felsefe kabullerimizden hareketle Popper'ın işte örneğinde gördüğümüz gibi bu bilimlerin epistemik statüsünü değerlendirmeye çalışırsak o bilimlerdeki teorilerin yanılırız. Yani o yeni yönlerdeki öneri şu, kutsal kavramların analizliği ve teorilere bakarak değil, Aynı zamanda pratikte bir takım işler nasıl yapıldığını bakarak bu şeyde de sınırlı bir zaten. İşte Jim Woodward'ın öne sürdüğü bu delenselikle ilgili işte bilimsel açıklamaların yasa gerektirmediği gibi yine işte bu da özel bilimler yani fizik dışındaki bilimlerdeki gelişmelerden hareketle Bilimsel açıklama nasıl olmalı? Tempel bize diyor ki yasa zorunlu. Yani öncülerinin içerisinde yasa olacak. Yaman yeni gelişen şeylere bakıyorsun, öyle bir şey yok. O zaman şey dememiz lazım. Psikoloji açıklama yapmıyor, ekonomi açıklama yapmıyor, işte e, biyoloji açıklama yapmıyor. Sadece bilimsel açıklama dememiz lazım. Bu ciddi anlamda sorun. Yani hani sadece e, felsefi olarak değil, pratik olarak da sorun. Bu insanlar proje yazıyor, e, şey almaya çalışıyor, e, bu projeleri gerçekleştirmek için para almaya çalışıyor işte e, bizde tabii daha başka diyor başka yerlerde kurum, başka kurumlara başvuruyor. Yani dolayısıyla hani e, savunduğumuz felsefe onlara siz bilim falan yapmıyorsunuz size para yok dedirtebiliyor bize. Bu da sorumluluğumuz. Sanıyorum bitti. Çok teşekkür ederiz.